Orman yangınları küçük alevlerden çıkar. Huzur sancıları küçük deliklerden sızar. Ömrünü adadığın, hasretlerine kavuşmak için yaptığın onca plan. Harcadığın yıllar, kat ettiğin yollar, biriktirdiğin demirler, betonlar. Bir de bakmışsın, yaralarını dikmek için yoklar onlar. Birden geçmişe döner hatıralar. Nerede dersin gönlümdeki tüm huzur ormanını yakan o kıvılcımlar? Nerede başladı bu küçük ateş? Şimdi gözümün önünü göremeyecek kadar her yer alev alev. Yok mu saklanabileceğim bir huzurlu ev? Ey deli gönlüm huzur arıyorsan artık Rabbini sev. Nerede kalbimin yaralarını saracak sabır iplikleriyle dikecek huzur Bazen bir dostun eli değil de bir kitabın sessiz çığlıkları derman olur Hava karardıkça bende bir sen başlar Susamayacak kadar dolu, konuşamayacak kadar Yorgun gönlünü hissederim. Mesafeler aldanmadı. Biliyorum acını anlatamazsın ama acıyla anlatabilirsin eyvenden dökülenleri. Daha daha konuşmaya başlamadan ne diyeceğini bilen Rabbini açarsın avuç avuç azabını. Ve gaflet kalkar. Şerrin içindeki hayrı görmeye başlar vicdanın. Aslında aslında Allah senin için çok güzel yollar yaratmış. Ama hammışsın pişmen gerekmiş. O yüzden gönlün yanmış. Ve anlarsın geçecekmiş. Endişelenme, dinecekmiş. Ve anlarsın zor sorular ancak kaliteli öğrencilere sorulurmuş. İmtihanın ise bu yüzden ağırmış. Anlarsın. Anlıyorsun değil mi? Ve anlarsın ateş İbrahim'i yakmadıysa, balık Yunus'u yemediyse, bıçak İsmail'i kesmediyse, deniz Musa'yı boğmadıysa, kuyular Yusuf'ları alamadıysa, sen de anlarsın umutlarını feye künle büyütmen gerektiğini ve anlarsın Allah Azze ve Celle geciktiriyorsa güzelleştiriyordur. Sabret, Sabretsin. Anlıyorsun değil mi?